Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri Murat Loster bugün aramızda değil Fena de üşüttü, sesini de kıstı, kaybetti bir geçici olarak O yüzden ben bugün ev sahipliğini yalnız yapıyorum Konuğum da aslında konuk da demek e, içimden pek gelmiyor Zaten aileden bir eski bir Açık Radyo programcısı Belki çoğunuzun özlediği Sayın Serkan Köybaşı, hoş geldin Hoş buldum Bugün Serkan Köybaşı bir anayasa hukuku akademisyeni çoğunuzun bildiği gibi Zaten programın adı da benim anayasamdı Onunla birlikteyiz çünkü bugün girdiğimiz hafta Kasım'ın son haftası Kasım'ın son haftasında bizim program Bilgi Çağının Hukuku Yayında olduğu sürece hep birisini hatırlar Bir sevgili hocamızı hatırlarız Anayasa hukuku profesörü Bülent Tanır. Ve bu Kasım 28 Kasım'da onun aramızdan gidişinin 11. yılı olacak. Ee, bu programı onun anısı için Serkan'la birlikte yapma karar verdik. Ee, Serkan'ın neydi bloğun adı? Benim Anayasa. Anayasa gündemi.com. Anayasa gündemi.com başlıklı bloğunda böyle elinde stetoskop Türkiye'deki anayasal gelişmeleri dünyadakileri hatta yakından izler ona bugün şey soracağız bizim anayasamızın şu anda geldiği yer anayasanın yenilenme diye lafa girildiyse de artık değişmesi gündem maddesi halini alan o şeyin maceranın neresindeyiz ne oldu ne bitti onları bir özetler misin Serkan? Tabii özetlemeye çalışayım. Ee, öncelikle e, Bülent Tenör anısına yaptığınız bu programı beni davet ettiğiniz için bir kere her şeyden önce çok onurlandım. Çünkü e, Bülent Tenör hala anayasa hukukunda e, eşi benzeri gelmemiş bir hoca. E, ben de son dersine girme fırsatını yakalamıştım anayasa. E, ve inanılmaz bir enerjisi vardı. Kitaplarında da hala e, hala dediğim gibi bu senelerde okutuyoruz. Özellikle Osmanlı Türk Anayasal gelişmeleri gibi bir eser gelmedi. Büyük bostukta da gelmeyecek Türkiye'ye. E, şimdi e, yeni anayasa çalışmaları biz de burada Açık Radyo'da yaptığımız programda, benim anayasamda e, herkesin yeni anayasada görmek istediklerini konuşmuştuk. Hı hı. E, ama anladığımız kadarıyla yeni anayasa şimdilik en azından rafa kalktı proje olarak. Bunun e, nedeni aslında AKP'nin en başında işi e, oldu bittiye getirmek istemesi diye düşünüyorum ben. E, neden? Çünkü iki sene önce Cemil Çiçek ilk toplantıyı yaptığı zaman anayasa hukukçularıyla orada bazı hukukçular demişlerdi ki bunu e, bizim parla bu parlamento yapmasın ayrı bir anayasa meclisi kurulsun. Çünkü hı hı. E, seçimlere kadar yetişmezse o zaman bu proje rafa kalkacak. E, ama AKP hükümeti dedi ki hayır e, biz bunu 12 ayda bitiririz. Şimdi 12 ayda bitirilen bir anayasa projesi ancak e, otoriter rejimlerde olabilir. Baktığımız zaman demokratik anayasa yazımı her zaman uzun süreçlere yayılıyor. E, örneğin Güney Afrika'da 6 sene, Finlandiya'da 5 senede yazıldı. Ama tabii ki eğer Macaristan gibi otoriter bir e, parlamentonuz varsa ve e, iktidarınız varsa bunu çok kısa zamanda da yapabilirsiniz. Ama tabii burada muhalefetin desteği olmaz vesaire. Şimdi burada da e, elimizde şu anda yeni bir anayasa yok ama... ...bazı üzerinde uzlaşılmış maddeler var. Bunlar tam olarak açıklanmadı. Ee, Cemil Çiçek dedi ki üzerinde 60 maddenin uzlaşıldı. Ee, ama bunları açıklayalım mı açıklamayalım diye partilere soruyor şu anda. Hmm. Ama yakın bir zamanda Anadolu Ajansı üzerinden... Büyük olasılıkla kamuoyunun tartışması amacıyla bir e, haber geçildi. O da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda siyasi partiler toplam 48 maddede uzlaşma sağladı başlığını taşıyan bir haber. 48 madde. 48 madde. Bu şu anda 60'a çıkmış durumda. E, ki bu arada parantezine söyleyelim söyleyelim... Cemil Çiçek'in söylediği söz ve AKP'li İdris Bal birisi söyledi hatırlamıyorum şimdi. Dedi ki iki senede sadece 60 madde üzerinde uzlaşıldıysa buradan bir anayasa çıkmayacağını anlıyoruz biz. Evet. Halbuki iki senede 60 madde oldukça iyi bir rakam. 22 Kasım'da biz masadan kalkıyoruz diye demeç verdi. Evet yani ve en başında sürecin en başında masadan kalkan biz olmayacağız diye de demeç vermişlerdi. Evet. Yani AKP'nin genel çelişen politikalarından bir tanesi haline geldi bu da. Ee, şimdi burada baktığımız zaman... Yani e, uzlaşılan maddelerde çok doğru maddeler olduğunu görüyoruz. Yani bazı maddeler gerçekten çok başarılı. E, ama maddelerin içeriğine baktığımız zaman o en başta kısa çerçeve anayasa olsun söyleminin de terk edildiğini görüyoruz. Son derece kazuistik dediğimiz ayrıntılı her şeyi düzenlemeye çalışan bir anayasa. Ama e, ya da yeni maddeler diyelim artık e, tabii bunların bir değişiklik e, olarak gelip gelmeyeceği de belli değil şu anda. Evet. Onu da bilmeyen belki dinleyiciler vardır söyleyelim. AKP dedi ki bunu bir değişiklik olarak büyük bir anayasa değişikliği olarak getirelim. CHP dedi ki MHP ve BDP'nin desteği olursa biz bunu kabul ediyoruz. Ama MHP ve BDP bunu kabul etmeyeceklerini zaten söylediler. Onun üzerine AKP dedi ki biz kalkıyoruz masadan ama şimdi bir çelişki ne oldu? Çünkü CHP, BDP ve MHP masadan kalkmadılar. Ve dediler ki biz toplanmaya devam edeceğiz. O ilginç işte. Evet ama komisyonun kendi yönetmeliğine göre ya da tüzük de denebilir. Tamamen de facto hukuk dışı bir komisyon olduğu için ne olduğu da belli değil. Ee, onun e, yönetmeliğine göre diyor ki bir parti masadan kalkarsa komisyon dağılır. Dağılmış sayılır. Ama şimdi... Üç parti biz masadayız hala diyorlar ve dağılmadık diyorlar. Tamamen hukuk dışı olduğu için bu söyledikleri de kabul edilebilir aslında. Belki onlar yazmaya devam edecekler dolayısıyla AKP'siz. Neyse üzerinde uzlaşılan maddelere baktığımız zaman dediğimiz gibi e, ayrıntılı her şeyi düzenlemeye çalışan ama aynı zamanda bir de program hüküm diyeceğimiz daha çok devletten temenniler bekleyen maddeler genel yaygın olarak kullanılmış işte devlet şunu yapar bunu yapar. Ama bunları nasıl yapacağını söylemiyor ve size bunu bir hak olarak vermiyor. Devlete bir yükümlülük olarak veriyor ama devlet yapmazsa ne olacağı belli değil. Dolayısıyla çok güçlü maddeler olduğunu söylemek mümkün değil. Ama şey değişimi var. Devlet merkezlilikten insan merkezliliğe bir geçiş oldu ya da bunun için bir çaba sarf edildiği açık. Çünkü zaten... Madde, başlıklı, ...madde numaralarına da bu yansımış. İlk madde insan onuru ve haysiyeti olarak başlıyor. Biliyorsunuz şu anda Türkiye Devleti Bir cumhuriyettir olarak başlıyor. Türkiye Devleti Bir cumhuriyettir yine var ama 152. madde bu sefer. Yani oldukça geriye gitmiş. Pardon şimdi bu anlattıklarının dayanağı olarak... ...demin de sözünü ettiğin Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan içeriğe evet. gönderme yapıyorsun değil evet. mi? Evet. Peki merak eden... ...dinleyicilerimiz bunu Am Anadolu Ajansı web sitesinden erişebilir mi? Ben oradan buldum, e, muhtemelen bulabilirler. Yani e, hmm. ne, ne yazdığımda buldum hatırlamıyorum şu anda ama tamam. e, bulunabiliyor. Yeni anayasa çalışmalarında uzlaşılan 48 madde diye yazdıklarında tamam. muhtemelen tamam. ulaşırlar. AA, aa diyerekten. Evet, aa, evet, evet, evet. Peki. Tabii Anadolu Ajansı ne kadar güvenilir bir ajans haline geldi o da ayrı ama... <gülüyor> ...herhalde bu da doğrudur. Allah, bu hükümet pek güvenmediğine göre... Güvenilir dönemde. <gülüyor> Devam edelim biz. Lafını kestim. Pardon. Estağfurullah. Ee, şimdi insan onurunu ve haysiyetiyle başlıyor dediğimiz gibi. Bu Alman anayasasına bir benzerlik, paralellik taşıyor. Almanya anayasası da bu şekilde başlıyor. Temelak ve özgürlükler bölümleri var. Yaşam hakkı, temel hak özgürlüklerin niteliği ve bütünlüğünden sonra yaşam hakkı, hayat hakkı diye de geçiyor parantez içerisinde. E, ...işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasa. ...bunlar dünya genelinde kabul edilmiş... ...evrensel kurallar ve anayasaya aktarılmışlar... E, ...zorla çalıştırma yasağı ve Angarya yasa. ...burada bir e, eski anayasada olmayan bir kavram girmiş... ...insan ticareti... ...eski e, anayasada hiç kimse zorla çalıştırılamaz... ...Angarya yasaktı, yasaktırdığı madde... ...şimdi insan ticareti ve Angarya yasaktı... ...o dönüşmüş. Avrupa Birliği terminolojisindendir herhalde... ...büyük olasılıkla, evet... Hmm. Ee, Avrupa Birliği'nin oldukça e, yansıdığını görüyoruz zaten Aha. yeni anayasa sürecine. Ee, kişi hürriyeti ve güvenliği e, bölümünde hemen dikkatimizi çok uzun olması çekiyor maddenin. Neden? Çünkü dört uzun ayrıntılı paragraf tutuklulukla ilgili. Şimdi günümüzdeki tutuklulukla ilgili yaşanan süreç, sorunlar doğrudan yeni anayasa çalışmasına yansımış. Burada tabii AKP'nin de üzerinde uzlaştığı bir madde olması enteresan. Çünkü günümüzdeki tutukluluk sorunu biraz da AKP'nin yargı yönetiminden kaynaklanıyor. Ama fazla ayrıntılı bence. Bütün sorunları, güncel sorunları halletmeye çalışmış. Ama tabii burada yine aynı tuzağa düşmüş aslında yeni anayasa. Bu insanlar yine yine aynı kaynak bir anayasa komisyonu olmadığı anayasa meclisi olmadığı için bunlar günlük halen politikada olan insanlar yani günlük siyaset yapıyor bu insanlar ve aynı zamanda anayasa yazmaya çalışıyorlar. Ama günlük siyaset yaptıkları için günlük siyaset yeni anayasanın kısa elimli politika üretmesine sebep olmuş. Yani aslında anayasa uzun süreçli bir, yani uzun bir dönemi kapsaması, düzenlemesi gereken bir anayasa. İlkeleri belirleyen yani Evet. değil mi? Ama şimdi burada günlük siyaset doğrudan yeni anayasanın metnine yansımış ya da yeni anayasa önerisi mi diyelim, tasla mı diyelim, ne diyelim. Dediğimiz gibi dört uzun ayrıntılı paragraf tutukluluk üzerinden e, ilerliyor. Bu programın da konusu olan bir madde var daha sonra kişisel bilgi ve verilerin korunması. Hah, i̇şte benim en çok bizim programın en çok evet. takipçisi olduğu konulardan biri o. Şimdi burada yani ben çok bir sorun göremedim. Tabii uygulama çok farklı olabilir ve oluyor zaten günümüzde de. Maddeyi okuyayım. Kişisel bilgi ve verilerin gizliliği esastır. Herkes kişisel bilgi ve verilerinin korunması hakkına sahiptir. Bu hak kişisel bilgi ve verileri konusunda bilgilendirilme, bunlara erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar ediyor. Dolayısıyla bu düzenleme gayet yani kanuna... Düzgün bir e, yönlendirme yapıyor. Kanuna düzenlenecek sonuçta. Şey çok komik ama son okuduğun bölüm. Yani amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. Evet. Amaçlarına aykırı olarak kullanıldığını öğrenirse ne yapacak? Ne yapacak? Aynen evet. dediğin gibi ama ben daha iyimser dinlemeyi tercih ediyorum bu okuduğun içeriği. Çünkü e, neticede bir ajans haberi değil mi? Evet, yani evet. resmi bir şeyi yok. Zaten masadan da kattıklarına göre budur denen bir içerik değil bu ama çok ipuçları verdiği açık. Evet, bir de sonuçta evet. e bizim için doğru gibi gözüken maddelere AKP'nin de onay verdiğini düşünmemiz lazım. Hı. Bizim için sorunlu gibi gözüken maddelere muhalefet partilerinin de yani CHP, MHP ve BDP'nin de onay verdiğini burada dikkate almamız lazım. Uzlaşmayla ilerlediği için komisyon. Hı. Hı. Dolayısıyla büyük olasılıkla mesela burada dinlemeyle ilgili bir çekincesi varsa komisyon üyelerinin muhtemelen gerekçeye yazmışlardır. Onların da ...yayınlanıp yayınlanmayacağı, işte partilerin Cemil İçişe'ye vereceği cevaptan sonra ortaya evet. çıkacak. Evet, önümüzdeki günlerde belli olacak. Evet. Bu arada galiba programın yarısına geldik, geldik mi? Geldik bile mi? Selamattin <gülüyor> Teknik masadan başını sallıyor. İstersen Serkan bir ara verelim. Tamam. Sevgili hocamızın çok sevdiğini bildiğimiz bir parça çalalım. Eleni Karandru Adagio. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku Programı'nda sevgili e, Anayasa Profesörümüz Bülent Tanör'ün sevdiği bir parçayı çaldık. Açık Radyo dinleyenleri Eleni Karandruğu e, Adacio'ydu. E, yine onun anısına bugün e, Bilgi Çağının Hukuku Programı'nı sürdürüyoruz. Sevgili Serkan Köybaşı Genç Anayasa Hukuku Akademisyeni. Programın ilk yarısında Türkiye'de e, anayasa değişikliği konusunun e, son durumundan bir kesit aldık. Serkan Köybaşı ki kendisi açık radyoda vaktiyle yakın geçmişte e, benim anayasam başlıklı bir anayasa programı yapmıştı. E, tespitlerini paylaşıyor bugün bizimle. <gülüyor> Kaldığımız yerden devam edelim istersen. Tam şeyi de söyleyebilirim bu arada... O zamanlar yaptığım programların bazılarının ses kayıtları Anayasagündemi.com'da duruyor. E, Tabi artık merak kadık mı oldu diyelim, yani artık olur, mü, ol olur mu, olur mu? E, merak edenler oradan bakabilirler. Tamam. E, bu arada şeyi de söyleyelim. İçeriden aldığımız bir bilgiye göre e, o e, halktan toplanan o talepler, isteklerin hepsi e, Anayasa Komisyonunun e, toplandığı odada bir e, ...dolapta kilitli olarak duruyor. Hiç kimse onlara bakmıyor yani. yani. Evet, dokümante edilmiş ama orada unutulmaya da terk edilmiş durumdalar. E, şimdi e, bu kişisel bilgilerin ve verilerin korunmasıyla ilgili bir e, maddeden bahsediyorduk. Heh. 11. madde diye geçiyor. Orada çok önemli bir sorun var. Diyor ki e, kişisel bilgi ve veriler ancak kişinin açık rızasına veya... Kanunla öngörülen meşru bir sebebe dayalı olarak toplanabilir, işlenebilir ve kullanılabilir. Ah, ah, Şimdi bu ah. o kadar muğlak bir kavram ki içi doldurulması, doldurmaya muhtaç bir kavram. Kanunla öngörülen meşru sebep her şey olabilir. Dolayısıyla yani AKP'nin yüksek çıkarları da olabilir sonuç içerisinde. Sonuçta kanun denen... Şey de nasıl çıktığı de son belli. yıllarda malum yani. Özellikle dört artı dört artı dörtün çıktığı gibi çıkarsa. Ve torbalar çıkarsa... da dahil buna tabi Torbanın içinde, kıyısında, köşesindekiler. Dolayısıyla kişisel bilgi ve verileriniz e, neye bağlı olarak toplanacak? Kesinlikle bir sınır yok, bir çerçeve çizilememiş e, bu anayasa maddesinde. Evet. Bir yeni bir hak gelmiş e, bu yeni anayasa taslandı düzeltme ve cevap hakkı ayrı bir madde olarak yoktu bu e, eski anayasada bildiğim kadarıyla e, yani nasıl kullanılacak bilmiyorum ama daha da enteresan bir madde bir hak gelmiş mülkiyet ve miras hakkı şimdi bunu kim neden önermiş bilmiyorum. Ama maddi çok kısa ve anlamsızlığını anlatmak için, ifade edebilmek için okuyorum. Ay komedi programına döndük <gülüyor> hakikaten yani oku bakalım. Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. İlk fıkra bu. İkinci fıkra, miras hakkı kamu yararı. Mülkiyet hakkı ise kamu yararı ve yabancılar için milli güvenlik sebebiyle sınırlanabilir. Şimdi burada siz ilk önce bir hakkı veriyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki sınırlanabilir ve sınırlamanın kriteri olarak da kamu yararı gibi hiç içeriğinin ne olduğunu kimsenin bilmediği bir kavram koyuyorsunuz. Yabancılık kısmı biraz da O da milli güvenlik sebebiyle sınırlanabilirmiş. Milli güvenliğin hmm. ne olduğu da günümüzde özellikle hiç, hiçbir şekilde bilinmiyor. Allah Allah. Dolayısıyla hakkı verir gibi yapıyor ama istediğim zamanda sınırlayabilirim diyen bir madde bu ve dediğim gibi ben anlamakta zorluk çekiyorum çünkü dört partinin de uzlaştığı bir metin bu. Ee, birisinin, bir partinin bile mi e, e, ihtiraz etmediği bir madde gerçekten anlamak güç. Buna benzer bir çelişki ...günümüzdeki en büyük hak, hak ihlallerinden bir tanesi haline gelen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile ilgili. İlk önce hakkı veriyor yine ilk fıkrada. Sonra ikinci fıkrada diyor ki... ...toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı... ...kamu düzeninin, genel sağlığın, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması... ...veya suç işlenmesinin önlenmesiyle amacıyla sınırlandırılabilir. <gülüyor> Şimdi bunun üstünde konuşmaya gerek yok. <gülüyor> Fiili durumu yazmışlar adet. Evet Hadi. yani <gülüyor> kamu düzeninin ne olduğunu bir defa tarif edersen... Tamam, artık çerçevesi çizilmiştir. Ama kamu düzenini eğer yasamanın eline bırakırsanız düzenlemek adına, yani ne olduğunu belirlemek adına, yine benim hakkım sınırsız bir şekilde sınırlandırılabilecek anlamına gelir. Ha, bir genel koruma maddesi var temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili. Ama onun çok uygulanabilir ol olmadığını onu biliyoruz. bildiğimizde. merak suyumuzda. ettim Serkan Köybaşı, lütfen onu bulup bir paylaşabilir Genel bir şey düzen, mi? genel koruma maddesini Hı. mi? Çünkü ee, kişi, hemen en başta kişi hak ve özgürlükleri. Gibi bir genel başlık altında o değil Hı -hı. mi ki en kutsal bölümlerinden biridir anayasa metinlerinin. Doğru o yüzden en başa yerleştirilmiş şöyle ki hemen buluyorum suç ve cezalar ilişkin esaslar şey var öze dokunma yasağı var 1961 anayasasında vardı daha sonra. ...82 Anayasası'nda çıkartılmıştı ama daha sonra 2001'de yeniden geldi. Hı hı. Sınırlamanın sınırlaması maddesidir bu genelde böyle adlandırılır anayasa kuşları tarafından. Hı hı. Bulmaya çalışıyorum. Karışık bu şeyin de düzenlemesi karışık. Yeni anayasanın da durum düzenlemesi karışık maalesef. Yani buldum. Hı. Temel hak ve hürriyetler sadece anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle ve ancak kanunla sınırlanabilir... Bu sınırlamalar öngörülen amaca demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamaz. Dolayısıyla katmelli bir koruma mekanizması var. Ama tabii burada da yine uygulama çok önemli çünkü e, sınırlamalar öngörülen amaca... Buradaki oranlılık ilkesinden bahsediliyor. Demokratik toplum düzeninin gereklerine bu insan Hakları Hapa Mahkemesi'nin kararlarına gönderme yapıyor. Ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Bu da hem insan Hakları Hapa Mahkemesi'nin kararlarına hem de Almanya Anayasa Mahkemesi'nin kararlarından kaynaklanan bir ilke. Ee, ölçülük ilkesi, oranlılık ilkesiyle aynıdır zaten. Ve temel hak ve üretlerin özüne dokunulamaz. Özüne dokunulamaz da tamamen Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin yarattığı, aslında 1961 Anayasası'ndan kaynaklanan bir Dokunulan bir koruma maddesidir ve çok da güzel bir kriterdir gerçekten 1961 anayasası döneminde çok güzel kullanmıştır anayasa mahkemesi bunu dolayısıyla katmerli bir katmanlı bir koruma maddesi var ama Aman. yine de toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin kamu düzeni gibi muğlak bir kavramla sınırlanmasına el vermemeliydi anayasa yani bence. Sonra yine bu, program, bu programın ana konularından bir tanesiyle ilgili bilgiye erişim hakkı ve bilişim özgürlüğü Heh, diye bir madde üç var. 3 dakikamız daha var çünkü onu o çok hemen, önemli aman onu konuşalım. Diyor ki herkes bilgiye internete ve diğer elektronik iletişim ortamlarına serbestçe erişim hakkına sahiptir. Devlet bu hakkın etkin ve adil bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. ...internet aracılığıyla yapılan haberleşmenin gizliliği esastır diyor. Bu güzel bir koruma amacı yani güzel bir koruma düzenlemesi olabilir. Herkes internet aracılığıyla paylaştığı kişisel verilerinin korunmasını... ...düşünce ve kanaatlerinin gizliliğine saygı gösterilmesini... ...isteme hakkına sahiptir. Ama bu iletişimle ilgili bir haberleşme özgürlüğüyle ilgili bir şey gibi daha çok... ...altyapı açısından evet. ve usul açısından. Bu bilgiye erişim hakkı açısından. Ee... Bir şey daha ona, olmalı değil mi? Ona özel bir şey yok yani... Sadece sınırlama gerekçeleri var yani Hı -hı. haberleşme özgürlüğü bilgi erişim hakkı. Yani Düşün... kamunun elindeki bilgiye vatandaşın o bilgi edinmeyle ilgili. Edinme bir önceki ile... maddeye gönderme yapacak madde... Evet belki birlikte düşünebilir. İnternet üzerinden bilgi erişim Aa, gibi evet. bir şey düşünebilir mi evet. diye. Evet. Son olarak bir süremiz kalmadığı için bir son konuya değinmek istiyorum. Aslında başka maddeler de vardı. Başka ama... söylemek istediklerim varsa genel olarak onu da şey yapalım. Şunu söyleyeyim sadece anayasa şikayeti. ...terimine dönüşüyor. Bireysel başvuru var şu anda biliyorsunuz. E, ve günümüzde çok güncel. Özellikle Bayram Otel e, kararı... ...çok iyi bir karar. Hı -hı. Anayasa Mahkemesi'nin. E, keşke hep böyle kararlar verse. E, o bireysel başvuru terimi... ...anayasa şikayetine dönüşüyor. Almanya ekolüne dönüyoruz. Ve çok önemli bir fark. Şu andaki anayasa... ...anayasadaki hakla... insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ndeki hakların... ...ortak olmasını arıyordu. Yani ortak bir... ...koruma alanı arıyordu. Ama yeni anayasa düzenlemesinde... İnsan hakları Avrupa Sözleşmesi kriteri kalkıyor. Anayasadaki bütün hakları için biz anayasa şikayeti ya da bireysel başvuru yapabileceğiz. Hmm. Bu önemli bir gelişme ama keşke yürürlüğe girse. Çok önemli ama dinleyicilerimize işin teknik açısından kısa bir hatırlatma yaparsak. Yani neden çıkmıştı anayasaya bireysel başvuru hakkı? Avrupa tazminen... İnsan Hakları evet. Mahkemesi'ne paldır küldür gitmeden evvel bir ara... Engel gibi bir anlamda. Aynen. Öyle kötü, değil mi? Çok kötü niyetli bir düzenlemeydi. Ya tamamen Türkiye tazminat ödemeyi, ödemesin artık düzenlemesiydi. Hak ve özgürlük temelli ha. bir düzenleme değildi. O ne kadar işledi uygulamada? Ee, yani. Bayağı işledi. Ee, i̇şledi. Ee, biz çok yoğun baskı yapıyoruz Anayasa Mahkemesi üzerinde. Sürekli konferanslarda, eğitimlerde. Ee, ama yine de bazı kararları nedeniyle yine insan Hakları Hapa tazminat ödeyeceğiz. Tabii tabii yani. Son... Ama yine de işte bir süzgeç haline geldi. Hani sonucu işe yaradı mı yaramadı mı o ayrı da trafiği biraz azaltıyor. İnşallah daha fazla Kesin. yarayacak. Ee, son dakikadırız. <gülüyor> ee, yani ben e, tekrar teşekkür ediyorum. Bülent Taner hala e, yani bize yol göstermeye devam ediyor. Yolumuzu aydınlatıyor bütün eserleri defalarca okunmalı özellikle iki anayasası Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri inanılmaz analizler hala geçerli yaptığı analizler o yüzden onu bir defa daha saygıyla anıyorum burada ben de onun anayasa nasıl değiştirilir konusundaki görüşünü tekrarlayıp alasmaldık diyeceğim teknik masada arkadaşımız Selahattin'e teşekkür ederek ve destekleyicilerimize tabii ki Anayasa bir kurucu meclis Anayasa değişikliği kurucu meclis Meclis işidir ee, Anayasayı uzmanları Yapar demişti Tekrar teşekkürler ben Sevgili teşekkür ederim. Serkan Köybaşı İyi bir hafta diliyoruz Hoşçakalın Bilgi Çağının Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Lostar